Tady je, ale Sevgili dinleyenler, TRT Galp Yarbakır Radyosu yöremizden programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bollukta bereketin artacağı, kaza belaların olmayacağı, hastaların şifa bulacağı, güzellerin barışacağı ve sehallerin kavuşacağı, her şeyden öte. Yurdumuzu saran kara bulutların dağılacağı, barış, huzur ve güven dolu güzel bir gün ve günler geçirmenizi dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. can programını bugün sizler için hazırlayan yapımcı arkadaşlarım arz ediyor. Ayşegül Anık ve soner Emre teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar. Program sunucumuz ben Aslı Kocuoğlu. Programımıza hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileklerimizle hemen program akışımızdaki ilk müzik İlk müziğe yer veriyoruz ve hemen Barış Manço'ya kulak veriyoruz. Barış Manço, deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasın, ben bilirim, ben bilirim.